Sevgili dinleyiciler size de söylemem lazım bizim Karagöz'de acayip değişiklikler var. Ne değişikliği var ya ne gördü? Bir şey görmedim. Ee o zaman ne dinleyicinin aklına kötü kötü şeyler getirecek Karagöz'de değişiklikler var diyorsun? Ben kötü bir değişiklik demedim ki birader. ...bu iyi, güzel bir değişiklik. Öyle mi? Neymiş? Birader, bugün programa iki saat öncesinden geldin ya... ...ondan bahsediyorum. Ha, evet anladım. <gülüyor> ya hep geç kalıyordum. Arabayla programa yetişeceğim diye süratlice geliyordum. Bazen radara gidip ceza yiyordum. Aferin Karagöz. Sonunda akıllandın. Ceza yememek için programa vakitlice gelmeye başladın. Evet birader. Bizim cezalar da yavaş yavaş caydırıcı hale geliyor. Bak sen bile radara girip onca para vereceğim korkusundan kurallara uyuyorsun. Ben para cezası yemekten korkmuyorum ki birader. Öbür türlü ceza yemekten korkuyorum. Öbür türlü ceza nedir birader? Ya Hacıvan. Hani şu Cem Uzan'a verdiler ya garip bir ceza işte. O ceza yemekten korkuyorum ben. Cem Uzan'ın garip cezası neymiş birader? Vay cahil adam bilmiyorsun tabii. Okuyayım da dinle. <gülüyor> Buyur. Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan 13 Haziran 2003 tarihinde Bursa mitinginde yaptığı konuşmada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıyla yargılanmış olduğu Asliye Ceza Mahkemesi'nce 8 ay hapis 688 YTL para cezasına çarptırıldı. Uzan'ın iyi halini dikkate alan mahkeme cezayı bir yıl rehber gözetiminde olmak üzere beş yıl süreyle denetime çevirdi. Uzan rehber gözetimindeki sürenin üç ayında öfke kontrol programına tabi tutulup kişisel gelişim ve öfke kontrolü konulu beş tane kitap okuyacak. Eee ne var bunda birader? Ne var olur mu ya? Aynı ceza bana uygulanırsa mahallede karizmayı çizdiririm. Karagöz kitap okuma cezasına çarptırılmış diye adım çıkar. Çocuklar bile benimle dalga geçer. Orası doğru efendim. Ayrıca yetkililerin seni nasıl öfke kontrol programına alacaklarını... ...hayal bile edemiyorum. Anca seni boynundan bir tarafa bağlarlar herhalde. <gülüyor> doğru konuş Hacı doğru konuş. Tepelerim ha. Tamam efendim, tamam özür dilerim. <gülüyor> Yeni cezalar bununla da sınırlı değilmiş. Daha farklı cezalar da varmış. Nasıl yani? şöyle yani. Mesela alkollü araç kullanan şoförlere ayık kafayla en az on operaya gitme cezası. Çete kuranlara beş yıl boyunca çete arkadaşlarıyla beraber bale yapma cezası. Rusasız tabanca taşıyanlara iki yıl boyunca sabah yayınlanan kadın programlarına konuk olma cezası. Düğün ya da maçtan sonra atış eden magandalara devlet senfoni orkestrasının çalgı ve estromanlarını beş yıl boyunca silme ve taşıma cezası. Trafikte tehlikeli araç kullananlara üç yıl boyunca düğünlerde piyanist şantörlük yapma cezası. Kapalı alanda sigara içenlere bir yıl boyunca ıslık çalarak kuş taklidi yapma cezası. Kapkaç yapanlara sahra çölünde kayak yapma cezası. Allah Allah! Bizim cezalar da git gide Amerikanlaşıyor yani. Aynen öyle birader aynen öyle. Ama bu cezalar bize ters. Adam hapse girse çıksa çevresinde hafiften bir saygınlığı olur. Millet hapis yapmış adam falan diye çekilir bu kişiden. Ama bu cezalar öyle mi birader? Bu cezayıyı bir daha toplum içine çıkamazsın vallahi. Belki suçlar bu şekilde azalır birader. Belki acı belki. Ama ben her zaman için para hapis cezasına razıyım. Öyle kitap okuma öfke kontrol kuşlarına falan Yaman ben. Ceza yemede gitmedi efendim. Sevgili dinleyicilerimiz. Her ne kadar sürçili işen ettikse affola. Tamam abicim, şimdi sondaki anonsları yapıyoruz. Bak, savaşçığım en ucuzunu seslendirme sanatçısı bu pot kırmayalım. Kapanışı bununla yapıyoruz. Her şey iyi gidiyor. Hadi bakalım. Buyur abi, sen <gülüyor> Aynen, aynen buyurun abi. Yazan Şerkan Öztürk. Seslendiren Savaş Bayındır. Serkan Öztürk, teknik yönetmen Kadir Çiftçi. Ya Serkan, bari şeyleri söyleyebilen birini bulsaydık ya. Şşş, gürültü yapmayız, stüdyodayız. Pardon, e